Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı günler. Değerli dinleyenlerimiz Gönül Sadası'nın bu yeni bölümünde kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar yine bir programla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün biraz modern çağın getirdiği bazı arazları, sıkıntıları konuşalım istiyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir makale okuyordum. Oradan mülhem, oradan tabii, yola çıkarak. Tabii. Diyor ki işte saat zamanın ortaya çıkması insanların zamanını alınır satılır bir şey haline getirdi. Her şey çok dakik oldu. Dakik olunca emek satılabilir bir şeye dönüştü. Daha sonra... İş zamanı insanların bütün zamanlarını ele geçirmeye başladı. İşte zaman içinde yani moderniteden bu geç modernliğe doğru. Sonra artık iş dışında hiçbir hayat olmamaya başladı. İnsanlar iş ile belleri bükülmüş olarak 24 saat 7-24 iş düşünmeye, evlerinden iş devam ettirmeye başladılar. Bu arada daha derin daha yüksek bilinç seviyelerine kendilerini kapattılar modern batıyı eleştiriyor yazar evet. yani din bizi sonsuzlukla buluşturuyordu ondan feragat ettik diyor felsefe bizi hayret duygusuyla buluşturuyordu ondan feragat ettik aşk sevgi bizi neşeyle coşkuyla buluşturuyordu ondan feragat ettik sanat bizi güzellikle buluşturuyordu ondan feragat ama ettik ama bu makaleyi yazan bu söylediği akıma kapılmamış Şimdi söylediğiniz şeyler bu, bu adamın derin düşündüğünü tabii, tabii. gösteriyor Evet Buraya yani, küçük bir mim koyalım tabii, Buradan ben devam edeceğim Lütfen Siz, siz buyurun devam edin size. Ee, Yani e, hayatımızı sadece iş eksenli Hayatın her anını tıka basa e, Üretimle e, doldurarak e, Yaşarsak O hayat anlamlı bir hayat olmaz Diye bir yargısı var Evet Buyurun hocam Top sizde. Ha, top bende peki evet. efendim. Şimdi yani tanıdığım bildiğim kadarıyla e, Batı'da kitle vardır bir de elitler vardır. Kitle ile elitlerin arasında Batı toplumun sınıfsal bir toplum olduğu için yani geleneğinde var bu sınıfsallık e, olduğu için. E, gözle görünen ve görünmeyen bir ciddi ayrım söz konusudur. Batı'nın elitleri çok iyi düşünürler, iyi duyarlar ve iyi ifade ederler. Zaten Batı'yı da yaşatan, bugüne getiren budur. Dolayısıyla bu makalenin yazarı da zapt etmeye çalıştım. Diyor ki, din insanı sonsuzlukla tanıştırıyordu diyor. ...felsefe hayretle tanıştırıyordu diyor. Sanat, Sanat güzellikle... güzellikle e, e, ...aşk coşkuyla... ...elle evet. tanıştırıyordu diyor. Bunu böyle devam ettirebilirsiniz. Matematik zeka ile tanıştırır. Dil espri ile tanıştırır. Nükte ile ile tanıştırır vesaire. Hı -hı. Bu nedir? Bu elitist bir yaklaşımdır. Ve batıda bunu sürdüren ve toplumun da onları beslediği... Hı -hı. Bir e, anlayış devam eder ve bu insanlar toplum tarafından beslenirler, toplum bunlara riayet eder, saygı gösterir. Bu batının bir özelliğidir. Ve o sayede e, hala bugün mesela işte fikir üretiyor, felsefe üretiyor vesaire vesaire. Ama kapitalizmin sanayi devriminden sonra çok çalışan insana ihtiyacı var. Çünkü tüketilmesi lazım. E, tüketmek için de reklam mekanizması devreye giriyor. Dolayısıyla şu anda biz bir hayat yaşıyoruz. Kitle olarak bahsediyorum bu hayatı ve biz bununla daha yeni tanıştık. Biraz evvel bu stüdyoya girmeden ve içeride otururken bir kapitalist e, muhabbet geçti falan. Ben bir dua ettim. Dedik mi inşallah Türkiye tümüyle kapitalizme tanışmaz Hı -hı. çünkü çok ayartıcı bir sistem kapitalizm ben burada bir e, müsaade ederseniz e, bir cümle ilave edeyim e, sizin de yaptığımız e, televizyon programında Mehmet Genç Hoca da vardı e, Mehmet Genç Hoca ve sizi ağırladığımız programda ben hocayı defalarca da bu cümleyi e, terennüm ederken e, telaffuz ederken duydum eğer diyor kapitalizmi ...almakla çok ileri gideceğini bilseydi... ...Osmanlı yine de almazdı kapitalizm... ...almazdı evet... ...tabii buradaki ileri gitmek maddi bakımdan... Maddi, ...yani tamam. güç sahibi olmak... E, ...tabii Osmanlı'nın sıkıntısı da... ...askeri bakımda güç... ...çünkü insanlığını kaybediyor... Hı hı. ...bir başka boyut var... E, ...insanın içinde... E, o, ...onu öldürmemek lazım... ...nitekim o öldüğü zaman... ...işte bugün Batı'nın büyük bunalımı ortaya çıkıyor... Hı -hı. Ve aradıkları çözüm yine maddiyatta çünkü e, e, metafiziği kapatmışlar Metafizik salt olarak çok renksiz bir kelime gibi görünüyor bir Müslüman için Hı -hı. Fiziğin ötesi demek yani fiziğin Hı -hı. ötesinde bir alem var Ve biz bu alemi duyu organlarımızla algılayamıyoruz Peki nasıl algılıyoruz? Sezgimizle algılıyoruz Hı -hı. Seziyoruz böyle bir alem olduğunu Ve bu bize haz veriyor çünkü sizin bütün yeteneklerinizi ortaya koymadığınız zaman eksik yaşıyorsunuz demektir. Yani varoluşu bir de böyle tarif ediyorlar. Varoluş herhangi bir nesnenin veya şahsın bünyesinde bulunan muhtevi bütün yeteneklerinin kemaliyle ortaya çıkmasıyla tamamlanır deniyor. Hocam öyle karmaşık ve aslında çok bir yandan da çok güzel bir cümle oldu, ki bir tekrar edebilirseniz sanki daha güzel Toparlama olacak. Toparlama varoluş evet. bir nesne içinde geçerlidir. Şimdi analiz, tamam. analitik yaklaşalım evet. mesela. Bir insan içinde geçerlidir. Tamam. Hı -hı. Nedir o? Nesnenin ya da insanın Hı -hı. bünyesinde muhtevi ihtiva ettiği, içerdiği bütün yetenekleri, bütün parametreleri... Hı -hı. Bütün özellikleri kemaliyle hayata intikal ettirdiği zaman görünür hale geldiği zaman bu özellikler varoluş bütünüyle gerçekleşmiş demektir. İçindeki kemalatı açığa çıkardığı zaman. Ya, i̇çindeki ne varsa. Ne varsa. Onu Ö, bütün, olduğu gibi bütün haliyle. Bütün olgunluğuyla. Hı. Eksik değil. Bütün olgunluğuyla. Hı hı. Ben mesela bunu derslerde anlatırken şöyle söylüyorum. Hı hı. Futbol bir örnek ben futbol eleştirisini okurum. Çünkü hmm. benim için futbol sosyolojik. Sırf Türkiye için değil, dünya için bir gö göstergedir. Sosyolojik bir göstergedir. İşte diyor ki futbolcu Ahmet Misal bugün sahada yoktu diyor. Ona boş yıldız vermiş. Niye diye merak ediyorum. Diyor ki çok yetenekli bir adam. İşte şöyle kafa vuruyor, böyle şut çekiyor ama yapamadı bunları diyor. Hmm. Bu sahada dolaştı sahada diyor. Hmm. Bu ne demek? Adam fiziki valiyle sahada ama bünyesinde içerdiği yetenekleri gösteremediği varoluşu eksik zuhur etti. Şimdi insan da böyle bir hadise. Dolayısıyla yani bizim insan olarak baktığımız zaman sadece maddeyle olan ülfetimiz ile geçen bir hayat varoluş bakımından eksik bir hayattır. Ama öyle olmadığı zaman siz başka yeteneklerinizi, aklınızı, duygularınızı, vicdanınızı, ortaya koyup düşünmeye başladığınızda artık bir tüketim aktörü olmuyorsunuz, sorguluyorsunuz. Kapitalizm, Amerikan kapitalizmi bunu istemiyor kesinlikle. Önünüze set çekiyor çünkü sizin daha o aldığınız malı kullanmadan ondan vazgeçmeniz lazım. Küreselleşmenin getirdiği boyut bu. Sadece almak sizin hazırınız. Tabi almak için de ...çok kazanmanız lazım... ...o da kısıtlı... ...o zaman ne yapıyorsunuz... ...emeği zamana yayıyorsunuz... ...işten başka bir şey düşünemiyorsunuz... ...ve sizin ihtiyacınız olmayan şeyleri... ...sizi aldırıyor adam... ...böyle bir dünyada yaşıyoruz. Aslında ben... enteresan bir şey hocam... Ee, ...insanlar... E, ...şöyle modern dünyaya... ...kapitalist dünyaya bir baktığınız zaman... E, ...herkes pazartesi sabaha... ...böyle hafakanlar geçiriyor... Ee, ...insanlar Cuma akşamını beklemek için yaşıyorlar. Evet. Ee, hafta sonu gelsin de dinlenelim diye yaşıyorlar. Thanks God, today is Friday, Amerikalı'nın sözü <gülüyor> bu. Tanrı'ya evet. şükür bugün Cuma Cuma, evet. Cuma akşamı eğleneceğim, şöyle olacak, böyle olacak. Bir de Almanların, bizim Rambet Hoca'dan öğrendiğim o Alman kültüründen Bula Montag vardı yani. Sarhoş pazartesi sabahı. Aa, onu o bulağı, Evet. Bulağı montak hmm. yani kafa dumanlı Çünkü hmm. hafta sonu çılgınca geçmiş hmm. Mesela şöyle bir şey gördüm ben En son Viyana'da Pazar akşamı bir şey yapmıyorlar Çünkü pazartesiye diri kalkmaları Tabii. lazım hmm. Ama cumartesi akşamı tam Dağıtıyorlar, dağıtıyorlar tam Bu çok enteresan bir şey yani Ben de batı toplumlarında hep görüyorum Cuma cumartesi akşamları evet. e Eğlenme ve eğlenmede de alkol var Evet Alkolle beraber unutma. Evet, evet. alkolün, e, unutmanın ilacı çok, Evet. çok kolay. E, bugün e, bir yerde gördüm, e, bir bar Fransa'da galiba şöyle bir etiket koymuş kapısına. Unutmak için içecekler, paralarını önce ödesinler. Aa, çünkü <gülüyor> onu para ödemeyi de unutuyor. Çünkü, evet, evet. Şimdi bu e, Cuma'yı bekliyoruz. Bütün bir e, sene yaz tatilini bekliyoruz. Evet. Bütün bir ömürde bir mutluluk anı gelip e, bizi e, bulmasını bekliyoruz. Hep bir bekleyişle geçen bir ömür. Ama... E, Anlam nerede bor burada? Çok mi? saman gibi bir hayat. Evet, yani bir e, sıradan Batılı'nın hayatına, sıradan modernin hayatına baktığınızda Batılı demeyelim. Doğu'da da modern, modern yaşayan modern, insanların modern, modern insan hayatına baktığımız zaman bir yaşayan ölü görüyorsunuz hocam. Evet. Evet. Çalışıyor, tüketiyor, çalışıyor, tüketiyor. Ve başkalarının ona empoze ettiği şekilde çalışıyor ve başkalarının başka bir işte o tabii. elitist dedim ya Hı -hı. her zaman böyle iyi felsefeciler iyi mi çıkmıyor hı hı. aynı zekalar bir hayat planlıyor kurguluyor size siz onları görmüyorsunuz onlar kulede panoptik onlar bütün sizi görüyorlar tabii bu küreselle... panoptisizm evet evet yani o kürede elitlerin elitlerin ee... Efendim tebaayı izlediği bir görme düzeneği. Fakat Tabii. şimdi hocam e, onu artık eleştiriyorlar. Biz o safayı geride bıraktık diyorlar panoptik toplumu. Sinoptik toplumdayız diyorlar. Herkes herkesi gözetleyebiliyor internet marifetiyle. Valla onu ben bilemeyeceğim. Şimdi bunlar bir, bir laf ederler. O da bir yönlendirme olabilir. Eğer elinizde bir, o bilgisayarın bilmem ne versiyonu yoksa siz onu yapamazsınız. Tabii. Ama o yapar. Tabii. Ve öyle eğitilmemişseniz. İçişsiz duygusuna sahip değilseniz. Başkalarının hayatının içine girmek istemiyorsanız. Evet. evet mesela yine ben bu küreselleşme hususunda okumuştum. Diyor ki global şirketler öyle uzmanlar buluyorlar ki, yetiştiriyorlar ki o uzmanların Hı -hı. yaptığı elektronik işlemleri devleti memurları anlayamıyor diyorlar. Spesifik. Hı -hı. Evet bunu kendileri söylüyorlar. Yani böyle bir şey tabii ki iç içe geçiyor Overlap ediyor yani panoptik, sinoptik böyle devam edecek Belki başka bir şeyde hiperoptik bir şey çıkacak Yani bilemiyoruz daha sonra Ama bunların hepsi ben tabii bir Müslüman söylemiyle yaklaştığım zaman Şunu görüyorum Cenab-ı Allah'ın vaz ettiği tabiat kanunları müvaciyesinde oluyor Ve onun ilhamatı Rabbaniyesinde açık ya da kapalı yüreklerle oluyor Bütün, bütün, evet. bu, bütün bu işler ve hep aklıma şey gelir böyle konularda. Şimdi mesela e, bazı makaleler okuyorum gazetelerde veya fıkralar. Öyle hikayeleri anlatıyorlar ki bir insan olarak ben hiçim. Saiboklar şunlar bunlar vesaire benim bilmediğim bir sürü kelimeler var. Hı hı. Tabii o da bir köpürtülmüş ortam. Aklıma hı hı. geliyor Hz. Musa'nın asası ve Firavun'un e, şiirbazları. Sah hmm, sahirde. Tabii Hayır. çok güzel bir misal evet. He ama bu, hep bu böyle. Evet. Hazreti Musa bir garip adam bir çoban elinde bir e çubuk var. Hatta ondan koyun gidiyor. Koyunlarına dallardan yaprak da geliyor Bunlar Kur'an'ı e be beyanlar. Ama Firavun'un sihirbazları müthiş adamlar yani. Hı -hı. O zamanki belki uçakları de kullanıyorlar bilmiyoruz yani ama Hı -hı. Hazreti Musa'nın asası hepsinin şehrini yerle bir ediyor. Dolayısıyla böyle bir anlayış var bende ama şöyle yani yapabildiğim kadar gelirse sen tabii ki bu zamana geldik. Bu bir kaderi ilahidir. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Bu da kader. Ama olabildiği kadarıyla kendime vakit ayırıp yani kendimi bu akışın içinden bir yere çekip Diyeceksin ki işte birine bunu yapabilirsin. Çocukların ve torunların Onlar için de benden dua diye bir silah var Bir de e, Rahmeti fedi Bey Hal saridir buyururdu e, Hal bulaşıcıdır hal, hal, sirayet eder. hal sirayet eder Yani siz Bazı şeylerden e, uzak duruyorsanız insanlar merak ediyorlar Bu adam niye uzak duruyor Şunu yapabilir bunu yapabilir Şöyle olması lazım Görüyorlar ki bir süre sonra ben mesela öyle çok insan gördüm o insan başka hazlarla tanışmış. O tanıştığı hazlar, bu malın getirdiği hazın çok ötesinde. Nedir o haz diye merak ediyor insanlar. İşte ben merak ettim, böyle baktım. Adam bir başka dünyada yaşıyor. Ama benim de beraber aynı dünyayı, tefekkür dünyası, zihin ve kalp haz almaya başlıyor. Şimdi bak, dikkat buyursanız, bu kapitalizmin size sunduğu bütün hazlar nefsanî hazlardır. Yani kötü manada söylemiyorum. Bedensel azdır. Ve bir miktarda nefsanidir. Yani mesela marka düşkünlüğü böyle bir şeydir. Bir elbise veya bir ayakkabı alıyorsunuz. Markası çok önemli. Onun bir fonksiyonu var. Markası sizi nereye götürüyor? Ben senden daha üstünüm. Tabii. Şimdi geçen yine okuduğum bir makalede... Çok enteresan bir benzetme yapıyor. Çok hoşuma gitti o. Eskiden diyor, sığır sürülerinin sahipleri diyor, bir sığır sürüsünü diğerine ayırt etmek için marka basarlardı üzerine diyor. Amerikan şeyleri biliyor. biliyoruz, <gülüyor> filmlerinden <gülüyor> evet. biliyoruz. Evet. Yani öyle şeyde hani ısıtırlar, jos diye basarlar ya. Evet. evet. evet. Şimdi diyor, biz bizim üzerimize basılmış olan markaları gururla taşıyoruz diyor. Evet, evet. Birbirimizden evet. ayırt edileceğimizi zannediyoruz ama diyor, aslında bir örnekleşiyoruz. Yani ama markayı gene evet. herkes bir evet, örnekleşmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla yani o zaman işte sizin varlığınızda gizli olan başka yetenekleri fark edemiyorsun. Ona zamanınız kalmıyor. Onu fark ettiğiniz anda görüyorsunuz ki o marka artık çok önemli değil. Tabii ki fonksiyonu lazım, onu hiç, hiç bir itirazım yok. Sağlam, dayanıklı, zarif, güzel olacak ama marka onların çok ötesinde bir şey. Hı hı. Ben bir tarihte bir atkıya heves ettim, bir İngiliz markası. Hı hı. Ee, çok güzel gözüme göründü. Hı hı. Fiyatını da bilmiyorum, hı hı. yani 40'lı yaşlarda. Hı hı. fiyatını öğrenince dedim Allah muhafaza 3 yani kapalı çarşıdan alır takarım tasarımı güzel bakın ona hiçbir itirazım yok tasarım hı hı. var orada yani hı hı. bir tasarımcıya iyi bir para vermişler ama o fiyat bana göre mümkün değil yani o param var alabilirim ama almam Niye alma? neden almazsınız hocam, hocam? Ha, bu da bir tartışma konusu hocam ee, bu konudaki fikirlerinizi de ben öğrenmek istiyorum diyorlar ki yani insan dindar olabilir ama çok malı, mülkü, variyeti varsa en lüks harcamaları yapabilir. Yani bunda eğer bu kişi zekatını veriyorsa efendim e, vecibelerini yerine getiriyorsa onun bir yatak, kotraya efendim pahalı bir şeye binmesinin ne gibi mahsur olabilir? Sizin buna bir cevabınız var mı? <gülüyor> benim yani bu gen, şimdi bir fıkı problem olarak karşıma bunu sundunuz. Yok ben bunu fıkı problem olarak değil de estetik bir problem ve etik bir problem olarak size soruyorum. Ben bireysel olarak şeyim evet. şu. Benim bir e, hayat e, bileşken var. Yani hı hı. bu ailemden, yaşadığım muhitten bana hı hı. intikal eden bir bilgi bileşke bir unsuru o. Hı hı. Birisi de kendi hayat tecrübemden çıkardığım hı hı. bir unsur var. Bunların ikisi de yerli. Bir de benim dışarıda edindiğim bir tecrübe var. Hı -hı. Bunları birleştirdiğim zaman bana göre şahsım için söylüyorum Hı -hı. ve tabii ki yakın çevrem için bunların hepsinin bir ağırlığı var. Mesela şu anda sohbet ediyoruz. Hı -hı. Ee, Liege'de işte doçentliğe çalışırken bir profesör Hı -hı. bu el cerrahisi yapıyor adam. Hı -hı. Ve dünyanın her tarafından ona geliyorlar. Çünkü sanatkar hı hı. bir operatör, adam da elliyle bir şey yapıyor, el sakatlanmış, onu dikiyor ediyor, sinirlere bağlıyor, ve el çalışır hale geliyor falan. Hı hı. Ben adama bakıyordum, yani bu adam diyordum bizim Türkiye'de olsa işte mahallede bakkal veya hani belki manifaturcu tuhafiyeci. Hı hı. Adam rahattı hayatta çünkü başka şeyler vardı hayatında adamın. Hmm, bakın bu çok ilginç mesela ne vardı? Geziyordu adam, hayata bakıyordu. Hmm. Tek başına parklarda görüyordum ben adam. Ben biraz bu noktada mütecesisin bakarım hmm. adamlara yani. Müzik ile ilgileniyordu adam ee, ve o işi bir şey gibi yapıyordu yani bir e, orkestra şefi gibi yapıyordu. Hmm. Sonra aslanlarla falan konuştum biraz. Hmm. Dediler çok böyle bir adam bu yani. Hmm. Onu iş olarak yapmıyor. Hı hı. ...bir haz olarak yapıyor. Yani şöyle bir tartışma var... Ee, ...süreç odaklılık... ...sonuç odaklılık... ...bir işi sonuç almak maksadıyla mı yapacağız... ...yoksa o yolun yolcusu olarak... ...yoldan keyif almağa gayret ederek... ...tadını çıkararak mı? İkisi de bunların. Hı hı. Ben bir mühendisim... ...ben sonuç odaklıyım ama... Hı hı. ...yani rakamlardan, şekillerden... Hı hı. ...tabii daha yaşım ilerleyince yani... 20'de 30 yaşlarda bunu çok düşünmüyorsunuz Ama daha yaş ilerleyince Yani Cenab-ı Allah'ın Vaz ettiği yasalar dahilinde Bir problem çözüp insanlara Bir e, hayır Hasenat maddi bir şey yapıyorsunuz Bunu yapmanın hası büyük bir şey Bu Sonucu bağlayalım Hı -hı. Bu skala içinde o markanın O fiyatı beni rahatsız etti Hı -hı. Bu indiği bir şey i̇ndiği bir şey. Be. İndiği bir şey ama ben şimdi Bakıyorum yani e, matematiğin dışındaki bütün e, önermelerde indiği, toplumsal bir altyapısı, bir mutabakata erişmiş olması, indiği olmasını bunu önlemiyor. Çünkü o mutabakatın bir başlangıcı var, onu size birisi söylüyor ya, bir, ve siz ona uyarak tabii sosyal bir karşılığında bunu hazırlıyorlar yani. E, benim için olay o. ...fonksiyon tabii olacak... Ha, ...estetiği... ...o da yani benim yetiştiğim... ...beni terbiye eden çevre içinde oluşan bir estetik... ...eğer kapitalist bir ailede... ...batıda gelseydim... ...belki ben de başka türlü bakacaktım hayata... ...ama ben öyle bir ailede gelmedim... ...burada iş geliyor... ...sizin yetiştiğiniz toplumda hangi değerler hakim... Peki hocam ben... ...onu çok merak ediyorum... ...çünkü günümüzde şöyle bir eleştiri de var. Yani inanan insanların da bu tüketim kültüründen e, paylarına düşeni aldıkları, ruhen biraz yozlaştıkları yönünde bir eleştiri var. Evet. E, hatta biraz magazin olacak ama e, böyle bir, bir takım tüketime yönelik hanım dergileri filan çıktı. Ben alıyorum onları. Öyle evet, mi? Tabii. Yılda bir defa veya... Iki, tetkik etmek tabii, baksa tabii, Evet, evet, hmm. evet. Ee, ve işte onu tatbik ve eden veya onu takip eden insanlara Süslüman diyorlar. O, o biraz ağır. Evet, biraz ağır. Biraz Peki. ağır. Yani böyle bir magazinel bir boyutu da var. Tabii kadınların üzerinden bir eleştiri ben çok haklı bulmuyorum. Ben de bulmuyorum. Yani erkekler her şeyi takıyorlar, takıştırıyorlar, en lüks arabalara biniyorlar, evet, kudret evet. nişanelerini üzerlerinde göstermekten evet. en ufak bir e, efendim e, arınma duymuyorlar, e, hijab duymuyorlar. Fakat kadın Efendim şu eşarbı taktı biraz daha süslü giyindi veya güzel giyindi diye birden eleştirin oda oluyor. Yani kadın üzerinden bir tüketim eleştirisi riyakar. Aynen öyle. Ben ben de buna iştirak etmekteyim. Hatta geçen günlerde bir e, hanımefendi sosyal medya mecralarından birisine şöyle bir eleştiri getirmişti. Dedi ki 28 Şubat'ın en alevli günlerinde bizlerin... E, derslere girmememizi istediler e, beyefendiler de işte e, mağduriyetimizde e, pek yanımızda da olmadılar ama bizler sokaklara çıktık işte haykırdık o 28 Şubat'ın zalim yöneticilerine fakat kendileri sakal yasağı geldiği zaman. Hemen e, sakallarını kestiler e, dört dörtlük e, tıraş sinek kaydı tıraşlarını olarak e, sınıflara girdiler derslerinde işlerini kaybetmediler. Yani biz madem e, bir bedel ödüyoruz e, başörtüsü takmakla aynı bedeli ödemeye bu erkeklerimiz niye yanaşmadılar diye bir eleştiri. Yani bu tartışılabilir tabii. Tabii. Çünkü hemen. geçimi temin Ay, etmek. Bu da bir eleştiridir. Evet bir hemen, eleştiridir. Tabii, tabii. E, ...yani sadece kadın üzerinden... ...kadını... E, ...kıyafeti üzerinden... ...kadının toplumsal sahadaki... ...kamusal sahadaki hareketleri üzerinden... ...bir eleştiri üretmek... ...çok hakşinas bir şey değil sanki. Ben de aynı kanaatteyim efendim. Evet. Evet. Peki bu tüketim meselesine devam tüketim edelim. Tüketim meselesi şöyle, yani biraz daha... Ben de, ...benim yani... E, işte ...bir hayat yaşadım. Hı hı. E, geldiğim nokta odur. Siz varlığınızı... Hı hı. E, ...size ...lütfedilen başka meziyetler var sizin işinizde onlarla tanıştırırsanız kendinizi bu tüketime fazla e, meyletmiyorsunuz tabii. benim gördüğüm o mesela bana soruyorlar ne yapalım diyorlar diyorum ki e, ben seküler şimdi tabi azaldı o çünkü başka Hı. bir şey ama diyorum ki mesela matematikle uğraşın ne faydası var diyorlar faydası şu zihninizi açıyor ve sizi soyut düşüncenin ilk basamağıdır matematik zihin haz almaya başlıyor. Bu haz alınca e, bedensel haz yani kapitalizmin size sunduğu hı hı. marka hazından kurtuluyorsunuz. Nasıl oluyor? Şimdi gayet basit. E, zaman belli, sizin kapasiteniz belli. 24 saat gün ve kapasiteniz yoruluyorsunuz. Eğer bu zamanın bir kısmını matematikle doldurursanız, ...ihtimal azalıyor öteki tarafa... ...yani 24 saat... ...biraz uyuyorsunuz, biraz yoruluyorsunuz... ...onu düşünmeye, o bombardımana... E, ...ve mesela... ...ben kendimde gördüm... ...televizyona artık bakmıyorsunuz... ...gazete okumuyorsunuz... E, ...zihin başlıyor çalışmaya... ...ve zihin çok enteresan ...o sizde de var, onu biliyorum ben... ...yani bir cümle... ...bir kelime, bir önerme, bir hayal... ...tamamen bilimsel manada... Sizinle beraber yaşıyorum arabada otobüste evde hatta ben mesela gece yatağa girdiğim zaman uyumadan önce matematik gelir kavramlar gelir onlarla uyuyor zihin acayip bir mekanizma o sizin sahanız dolayısıyla e bu size verilmiş bir şey. Bunu, bunu kullanın bunu kullandıkça varlığınızın ne kadar tekamül ettiğini ki bu ilk basamak insan geliyor dil geliyor hı hı. Felsefe, tasavvuf falan yani. filan neticede ben şunu hemen söyleyeyim evet e, insanların maddeye ihtiyacı var maddes hayat olmaz bu maddenin iki boyutu var bir işler bir simge İşler mutlaka olacak, kılıkta, kıyafette, simge, estetik olacak, güzel olacak. Neye göre estetik, neye göre güzel dediğiniz zaman, işte o zaman medeniyet tasavvuruna geliyor. Sizin zevkinizi eğitiyor toplum. Biz bir Osmanlı yorumu, bir Müslümanlığın bir biçim idik. Şimdi şeyle tanıştık, modernitenin tanıştık. Ee, ...ve tabii ki modernite... ...çok bize cazip geldi... ...neğimize cazip geldi... Ee, ...bedensel tutkularımıza... ...ve hazlarımıza cazip geldi... ...ve reklamlarla tanıştık... ...bir arka planımız olmadan... Ee, ...benim gördüğüm bu... Ee, ...bu bir şoktur... ...mesela şunu gördüm ben... Hiç, ...hiç onu unutmuyorum... ...batılı insandan biraz entelektüel... ...olanları reddediyorlar... ...siz de mutlaka görmüşsünüzdür... ...katılmak istemiyorlar... ...diyorlar bizi kullanıyor bu düzen... ...bizi istismar ediyor... Hocam benim bir Avustralya'da yaşayan bir... E, ...psikolog arkadaşım var... ...bir hanımefendi... E, ...biz zaman zaman çok... ...alanında yetkin olduğu için... E, ...Türkiye'de konferanslara davet ediyoruz... ...ben Kanada'da beraber çalışmıştım... ...kendisiyle... ...geçtiğimiz günlerde bir kardeşimiz... E, ...siz de tanırsınız... ...Mehmet Dinç onu bir konferansa... ...davet ediyor yine... Türkiye'de diyor ki Mehmet diyor ben iki defa Türkiye'ye geldim yani benim iki tane sunum yapmam için Avustralya'dan oraya gelmem çok diyor e, masraflı bir şey yani size masraf e, ben bir araca bineceğim o araç işte şey yayacak karbon dioksit e, emisyonu yapacak dünyaya zarar yani ...ben bu seyahati yapmayayım diyor... ...dünyanın iyiliği için ve sizin de... ...cebinizin e, <gülüyor> sıhhati için... E, ...müsaade buyurun diyor... ...ben yapmayayım diyor... Evet. Yani ...erindiğim için, şey yaptığım için değil diyor... ...ama e, getirdiği fayda... Evet. ...yol açacağı zarardan... ...daha küçük diyor... Evet. E, ...yani pek çok... ...insan bugün iradi basitlik... ...denen e, bir akımı tercih ediyor... ...batı toplumlarında... ...çünkü bu aşırı maddiyatçı... ...yaşamaktan bıkmış durumdalar... Evet. İradi basitlik seçerek daha sade bir hayatı evet. yaşamak demek. Ve şunu gördüler. Hı hı. Yani bu bir mutluluk getirmiyor. Evet. An için bir tatmin getiriyor. Doğru rahat ediyorsunuz. Konfor getiriyor. Üstünlük getiriyor. Bunu çok kullandı hı hı. batı. Hala hı hı. da kullanıyor. Yani zalim bir üstünlük ama mutluluk getirmiyor. Bunu evet. gördüler. Ve basitliği, sadeliği tercih ediyorlar. İşte o sadelik hayat boşluk kabul etmez. O sadeliği işte kimisi e, bilimle, matematikle, felsefeyle kimisi de mistisimle doldurmaya çalışıyor. Olay budur. Ben kendi hayatımda da bunu Hı. denedim. E, mesela diyorum ki şiirden zevk almasını öğrenin. Evet. Çok, çok basit bir şey. Evet. Şiirden zevk almasını, hangi şiirden Hangi toplumda yaşamışsanız, büyümüşseniz, kulağınıza hangi sesler, hangi dinler, o şiirden öncelikle. En kolay çünkü o. Şiiri kadimden hoşlansınlar hocam. O zor biraz. <gülüyor> hocam aslında Bakın, çok enteresan. Mother Tongue diye bir şey var evet. değil mi yani? Native evet. speaker diyorlar. Hmm. Ne kadar övünürsen öğren Mother Tongue başka bir şey. Evet. Ana dili. E ...şiiri kadim de bizim ana dilimizde. O biraz... ...o, o, o evleviyetle yani hani... Evet. ...baş üstünde. Evet. Hayır ben yani... ...Cahit Sıtkı'yı... ...sev yani... Hmm. Bir, ...bir dinle ne diyor bu adam? Ne söylemiş? Niçin böyle söylemiş? Hangi çilelin adamı? Değil, Değil mi yani? Öyle Çok bak insan anlamaz bizim... ...öz musikimizden. <gülüyor> o başka bir şey. Ondan ya. bir şey anlamayan... <gülüyor> ...anlamaz bizden. Evet. Yani. Evet. O ayrı bir hadise yani. o Ama yani sar, işte be, şey Ziya Osman, sabah Muazzam. Yani, Çok büyük bir şair hocam. Değil yani. mi yani? Evet. Ve Türkçe arı duru, hani divan tabii. edebiyatı zor geliyor. O de esasında tabi lisan, lisan bütün hayatın temeli din, dinin de temeli lisan yani. Hı hı. O, o hazzı aldınız mı? Zaten onun ötesinde başka bir dünya açılıyor önünüze. Bunlarla uğraş Haruk nafiz, böyle gel işte yenilere de gel. Mutlaka Sezai Bey'e bak. yeniler söylüyor Hazretler. O zaman göreceksiniz ki e, evet yine tabii işte e, ne bileyim elbiseydi markaydı da hayatımızda var. İletişimsiz dünya yok. Ama artık eski gücünü kaybediyor onlar. Yani eski o sihirli o yaldızlı hani işte Hı. şey gibi bir hakimin bir sözü gibi kaybediyor onlar eski gücünü onlar yani çok murassa parlak elbiseler giymiş şeyler vezirler vesaireler komutanlar ama bir hakim geliyor bir söz söylüyor o vezirlerin bütün söylediği sözler ihtişam vesaire bir anda bir başka noktaya doğru gidiyor e bu da böyle yani işte benim anladığım batıda böyle insanlar ben tanıdım vardı yani Kitapla mesela meşgul oluyor adam. mimariyle ile meşgul oluyor adam. Biraz merak ediyorsunuz. Mühendis ilk gittim. 29 yaşındayım Amerika'da. Hocam bir mühendis. Hı hı. Bir e, İngiliz. Ee, Kanada'ya göç etmiş dedesi. Anlatırdı. Hı hı. 71 senesi. Büyük bir laboratuvar. Çelik endüstrisi var. Laboratuvar çelik. Biz, biz de çelik çalışacağız vesaire. Yani çalıştık bir manada. Ee, adam... ...piyano da ...cuma akşamları... ...hoca geliyor... ...diyordu ki mesela bu... ...üç ay Beethoven çalışacağız... ya ...bana anlatıyordu sonra şöyle yaptım böyle yaptım... ...falan yani böyle... ...hayatı doluyor adamın... Hayatı zenginleştirmek... ...belki evet. bir sonraki programımızda aslında bu iyi hayat meselesini konuşalım... Kombin. ...iyi hayat nedir... Kombin. ...iyi hayatı ne tanımlar onu Kombin. konuşalım... Ee, ...yani ben şöyle anlıyorum... Ee, Hayata böyle bir rikatle ve dikkatle yaklaşmak, var. bir edeple yaklaşmak. İşte öz bu. Evet. Başkasının kurguladığı hayat tabii ki var. Hı hı. Ona bir şey yapamayız. Peki biz ne yapıyoruz? Küçük bir anekdot burada imzal hı hı. eder misiniz? Ben Estağfurullah Zaman hocam. bitti mi acaba? Yok yok var bir iki dakikamız daha var. Ali Ali Hoca Üsküdar'lı Hafız Ali Efendi. E, bunu rahmeti nezitten dinlemiştim çocuk gelmiş huzuruna nizi evet hı hı. E, demiş ki e, efendileri peder şöyle peder böyle selamları var muhabbetleri hı hı. var bir dakika iki dakika bir dinliyor hafte gülerek hı hı. o çok böyle büyük altından güler demiş Güdari. demiş evladım pederi anadık peki sen ne yapıyorsun demiş yani. <gülüyor> Baban demiş emekli oldu, yaşı yetmiş'e yaklaştı. Sen daha 25-30 yaşındasın. Sen evet. ne yapıyorsun evladım? diyor yani. Evet, Şimdi evet. ben de soruyorum kendime. Hı. Ey efendi sen ne yapıyorsun? Adam kurgulamış işte bilmem ne markası, otomobili, ayakkabısı, kravatı, ceketi, çuvalı musun? Peki efendi güzel de. Sen ne yapıyorsun? Tabi. Biz ne yapıyoruz diyelim? Ee, biz yapıyoruz. Evet, kendimize evet. bu soruyu soralım. Hani. İğneyi başkasına, çuvaldızı kendine batır diye evet. bir söz vardır Türkçede. Evet. Çuvaldızımız bu olsun. <gülüyor> ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben evet. hayatı nasıl yaşıyorum? Öyle değil mi yani? Evet. Evet. Ne kadar anlamlı yaşıyorum? Evet. Yaşadığım hayattan e, ne kadar dışarıya bir ışık sızıyor? Bu sorular hepimizin sorması lazım. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim... Önümüzdeki hafta bu konuya devam edelim. <gülüyor> İnşallah. Verimli bir konu. İnşallah. Efendim, e, gönül sadasında Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Kemal Sayar, dilimiz döndüğünce böyle bir sohbet ettik, bazı meseleleri konuşmaya gayret ettik. Önümüzdeki hafta devam etmek üzere, hepinize hayırlı günler diliyoruz.